merhaba Hemzeminde Açık Radyo 94.9'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın ise Feral Kabil bizlerle birlikte. Bugün Hemzemin'in 101. programını kutluyoruz. 101 yaşında bir Hemzemin'le karşınızdayız. Bu önemli köşe taşına geldiğimizde şöyle bir geriye bakalım. Nasıl başladık, nereden başladık, niye başladık ve bundan sonra nereye gideceğiz? Bu 101 program boyunca neler oldu, neler konuştuk? Nereden geldik, nereye gidiyoruz diye bir soralım kendimize istedik. E, 101 yaş olsa güzel olurdu tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama radyoda e, 101 haftadır buradayız. 101 yaş sayılır haftalık bir program yapan e, bir şey için. E, bir grup için e, diyeyim. Vallahi herhalde böyle bir tür şey olacak. self röportaj gibi bir şey olacak bu yani. Kendi kendine söyleşi <gülüyor> şeklinde. Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz anlatacağız. Ama buna ihtiyaç var. Programı önceden... Dinlememiş olan ya da belli bir aşamadan sonra e, fark etmiş olan dinleyicilerimiz için ihtiyaç var. Bizim için ihtiyaç var. Bir Böyle bir retrospektif gibi bir şey çıkartmış oluruz. 25 dakikada tam olarak bütün içeriği anlatamasak da yapalım yani. O zaman e, Sayın Rauf Kösemen, Hemzemin yetkilisi olarak size sormak istiyorum. Neden Hemzemin? Neden Hemzem'in ismini bulmaktan mı başlayayım? <gülüyor> Yoksa neden radyo programı mı? Nasıl başladığımıza ilişkin aslında bir iki cümleyle başlasak, hikayemizi anlatsak. Son birkaç haftadır yani son beş altı haftadır aslında hikayemizden e, sıklıkla söz ediyoruz. Çünkü 2 Mart'ta Hemzem'in konferansımızın üçüncüsü vardı. Üçüncü konferansa hazırlanırken söz ettik. Konferansdan sonraki değerlendirmelerde söz ettik. E şimdi tekrar söz edelim. Ee, MZM'in bir e, sosyal fayda iletişimi konferansı olarak toplandığı 3 yıl önce. Bu konferansta <gülüyor> 20 küsur konuşmacı, 24 konuşmacı vardı ilkinde. Ee, bu e, işte yaklaşık 200 küsur insan izlemişti. E, 150 kişilik salon merdivenlerle falan e, dolu şeklinde. Bu konferansın konuları ele aldığı e, meseleler üzerine epeyce bir ilgi oldu. E, Açık Radyo'da. Konferansı konu etti, konuk etti, e, hatta oradan yayın yapmak istedi ama o sıralar e, zamanlama uygun olmadı filan. Sonra e, ya bu bir radyo programı olmaz mı dedi bize ilk sen. E, Bizde olur dedik yani güzel olur hatta e, hatta belki eş zamanlı konuşuyorduk. Acaba bundan radyo programı olur mu falan diye e, böylece bir sosyal fayda iletişimi üzerine e, bir radyo programı ortaya çıktı. Uzunca bir süredir sosyal fayda iletişimi üzerine bir program diyoruz ama... E, ...aralarda sosyal fayda projelerine de odaklanan şeyler yapıyoruz. yani Sadece iletişimden ibaret bir e, içerik yok anlattıklarımızın arasında. Genelde tabii kampanyalardan yola çıkarak projeleri anlatıyoruz. E, kampanyanın iletişimini, projenin iletişimini yapan iletişim kampanyalarına bakıyoruz. O kampanyanın dilini konuşuyoruz. O kampanyanın neler hedeflediğini... Ne tarafa doğru gidebileceğini, dünyadaki diğer örneklerle kıyaslamasını yapıyoruz. Türkiye'deki örneklerle kıyaslamasını yapıyoruz. Zaten e, ulusal ve uluslararası kampanyalara bakıyoruz genel olarak. Böyle olunca da e, ortaya ...şeylerden, iletişimlerden yola çıkan... ...ama projeleri anlatan... ...bir dilde çıkmaya başlıyor... ...bu çok da iyi oluyor... Sadece projeler değil aslında sosyal fayda alanına... ...bir genel olarak bakmaya başladık hemzeminde... ...çünkü ihtiyaç da vardı... ...aslında iletişimciler olarak hemzeminin ne tür bir ihtiyaca... ...tekabül ettiğini düşünüp... E, ...konuşmakta da fayda var diye düşünüyorum... ...sosyal fayda hemzeminle beraber... ...ortaya atılmış bir kavram... E, ...hemzeminden önce de elbette ki... E, Projeler vardı, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri vardı, sivil toplum kuruluşlarının çok uzun yıllardır Türkiye'de ciddi hem hak mücadeleleri hem de bağış kampanyaları vesaire devam ediyordu. Ancak hemzeminle beraber yurt dışındaki trendle uyumlanan bir... Ee, ...iletişime doğru ilerlemeye başladık ve bunun bir ismi olması gerektiğini... ...bunun başka bir iletişim olduğunu ve bu alanın kendine has bir teorik bir de olması gerektiğini düşündük. O yüzden de sosyal fayda iletişimi dedik ama doğal olarak bu alanda çalışan... ...hem iletişimciler hem kampanyacılar olarak bir yandan da alan nereye gidiyor? Hem kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hem sivil toplum projeleri... ...onların kamu ile olan ilişkileri ne tür bir gelecek vaat ediyor üzerine... Hep birlikte düşünüyoruz aslında çoğunlukla programda sen ve ben varız ama bu alanda çalışan çok değerli isimleri de konuk ederek burada bir fikirler, tartışmalar ve örnekler diye özetliyoruz. Evet şimdi sosyal fayda kavramına bir bakmakta yarar var. bir e, Sosyal fayda kavramına bakmakta fayda var. <gülüyor> e, bu kavram aslında ekonomik ve politik temelli bir kavram. Politik veya ekonomik bir karar aldığınızda bunun ortaya çıkarttığı ikinci sonuçlar oluyor. Bu ikinci sonuçlara da sosyal fayda diyorlar e, kalkınma e, uzmanları. Özellikle terminoloji böyle yerleşmiş. Yani siz bir bölgeye pazar kuruyorsunuz ama e, diyelim ki köylü pazarı. O bölgeye köylü pazarı kurduğunuzda sadece köylü pazarı kurmakla kalmıyorsunuz. Köylülerin oraya geliyor olması ve kendi ürünlerini satıyor olmasından ortaya bir sosyal durum çıkıyor. Bir takım ilişkiler ortaya çıkıyor. Bu ilişkiler insanların bazılarının... Manav olmasına neden oluyor, kente yerleşmesine neden oluyor veya yerleşmiş insanlarla başka bir ilişki kurmasına neden oluyor. Orada da bir sosyal dönüşüme neden oluyor. Bu dönüşümün yarattığı pozitif etkiye de pozitif sonuçlara da sosyal fayda diyorlar. Biz sosyal faydayı bu geniş anlamıyla kullanmakla beraber aslında bir sosyal projenin yerine kullanıyoruz. Yani sosyal fayda üreten, sonuç, amacı sosyal fayda üretmek olan, doğrudan doğruya sosyal müdahalelerde de bulunan, e, projelerin isimlendirmesini de kullanıyoruz. Bunun iletişimine de sosyal fayda iletişimini iletişimi ya da reklamcılığına sosyal fayda reklamcılığı diyoruz. E, bu mesele biraz e, son dönemde epeyce popüler oldu. Günlük dile girdi. Yani bizden önce hakikaten çok e, kapalı gruplar içinde sosyal fayda kavramı bilinen bir kavramdı. Bir ekonomi dersinde konu edilirdi ya da işte kalkınma e, odaklı bir tartışmanın içinde e, varlığı söz konusu olurdu. Bunu iletişime de tercüme edince işte yurt dışında Responsible Communication, sorumlu iletişim diye geçen ama tam olarak karşılamıyor. Yani orada sorumlu iletişim dediğinizde ticari iletişimi de sorumlu bir şekilde yapmak anlamına gelen bir genişlikte kullanıyorlar. Biz ise biraz bundan ayırmak istedik. Biz sadece sosyal projelerin, sivil toplumun, Sosyal sorumluluk projelerinin, şirketlerin ya da kamunun yaptığı topluma yönelik fayda üretecek projelerin iletişimine odaklanan, o iletişimi daha iyi yapmayı hedefleyen bir yeriz. Bugüne kadar da yani insan, kişiler olarak da öyle insanlarız. Hep bu, olayla, bu meselenin içinde çalıştık, buna odaklandık. Doğal olarak da yaptığımız işi reklamcılığı, sosyal fayda reklamcılığı olarak yapıyorsak eğer dedik, bunun adını böyle koyalım. Şimdi çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani hem sosyal fayda kelimesi doğrudan bir sosyal proje anlamında kullanılıyor. Sosyal sonuçlar üreten projeler anlamında kullanılıyor. Hem de e, genel olarak iletişim bunun arkasına eklendiğinde sosyal fayda iletişimi, sosyal fayda reklamcılığı kavramı kullanılıyor. Biraz e, yani tabii bunlar önceden tek tek bilinen ayrı ayrı sözcükler ama bunları bir tamlama haline getirip bu şekilde ifade eden e, edip bir miktar e, bir manada da şeye armağan etmiş olduk. Sektöre armağan etmiş olduk. Bu da iyi oldu. E, çünkü burada yani bir ihtiyaç var. E, kör topal topalda olsa bir şeyler gidiyordu. Şöyle ya da böyle ilerliyordu. Bu ilerlemenin daha konuşulabilir, sınırları belli, tanımlanmış bir şey olmasını sağladı bu programın varlığı ve konferansın varlığı. Sağlamaya da devam ediyor bence. Hemzemin Radyo'nun 101. programında gurur duyacağımız gelişmeler de oldu aslında. Biraz önce söylediğin gibi bir kere Hemzemin Konferans 3 programdır onlarca e, konu ağırladı. Yüzlerce kişiye e, temas etti. Temas etti değil miyim? Yüzlerce kişiyi birebir yerinde ağırladı. Binlerce kişiye temas etti. Bu arada başka bu alan üzerinde de pek çok farklı açıdan e, konferanslar, söyleşiler, atölyeler yapılmaya başlandı. Kısacası bu alan epey hareketlendi. Bu alanın hareketlenmesindeki biraz ilaç sektöründen tabiri e, cahitse e, ödünç alayım. İndüklediğimiz için aslında gurur duymakta da e, azıcık da olsa hakkımız var diye düşünüyorum ama mutluyuz ki bu alan hareketlendi. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde daha fazla iyi örnekler üzerinden konuşuyor olacağız. Daha çok örnek geliyor olacak önümüze. E, bu 101 program boyunca konuklar ağırladık. Evet, işin teorisine yönelik bir takım programlar yaptık. Zaten başlangıcında e, sivil toplumun reklamı mı olur diye başladı ve ardından e, sosyal fayda reklamcılığı üzerine teoriyi anlattığımız, yurt dışındaki birikimi mümkünse buraya getirmeye çalıştığımız ve karşılaştığımız yeni kaynakları dinleyicilerimizle buluşturduğumuz programlar yaptık. Bir de e, daha çok örnekler üzerinden ilerlediğimiz programlar yaptık. Bunlar da tüm dünyadan yapılan sosyal fayda iletişimi kampanyalarını örneklerini e, getirdi, dinleyicilerimizle buluşturdu. Dünyadan derken de çok abartmıyorum aslında. Çünkü e, sadece Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa daki iyi e, kampanyaları değil. Orta Doğu'dan Afrika'ya eee Uzak Doğu'dan Kanada'ya Dünyanın gerçekten dört bir yanından Kampanyalar üzerinde konuştuk Bir kısmını da Türkiye'den Seçtik önümüze gelen kampanyaları Beraber tartıştık Bunlar arasında çok iyi örnekler de vardı Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Bu iyi örneklerin özellikle Türkiye'den Çoğaldığı bir döneme gireceğiz Ki zaten iletişimde en zor zamanlarda Yaratıcı örnekler Çıkarıyor zira Dünyaca zorlu bir döneme de girdik Çünkü sosyal fayda alanında İki program önce verdiğimiz haberlerde tüm dünyada e, sosyal projelerin, topluma fayda sağlayan projelerin daha zor hareket edeceği bir takım gelişmeleri e, gelişmelerin başladığını gösteriyordu. E, Güney Afrika'dan Hindistan'a yüzlerce sivil toplum kuruluşunun kapatıldığı e, yükselen bir e, muhafazakarlık ve içe kapanmacı e, trendin olduğu bir dünyada hem sosyal faydaya hem sivil topluma hem de e, kamuyla iyi ilişkiler ...kurmuş, kurumsal sorum, sosyal sorumluluk projelerine daha çok ihtiyacımız olacak. Öyle gözüküyor. Biraz burada bir iki şey söylemekte fayda var. Evet, bu bir içe kapanmanın sonucu oluyor. Peki, hani bu muhafazakarlaşma ve içe kapanma niye sosyal fayda projelerini... ...ya da sivil toplum örgütlerini vuruyor? Yani ne zararı var insanlara fayda sağlayan şeylerin durmasının? Şöyle bir nedeni oluyor büyük oranda... Ee, sosyal fayda üreten projeler dışı açık projeler. Ee, uluslararası işbirliklerine açık, uluslararası terminolojiye açık. Ee, büyük oranda e, bir kısım yaptığı işler geleneklere karşı işler oluyor. Çünkü geleneklerin ortaya çıkarttığı bir takım problemler de var. Yani sosyal sorunlar sadece mevcut sistem işlediğinde ortaya çıkan sonuç, sorunlar olmuyor. Y yüzyıllardır, bin yıllardır birikmiş gelenekler de sosyal sorunlar üretiyor. ...ya da sosyal sorun üretmeyen gelenekler... ...bugünün dünyasında üretir, üretir hale geliyor... ...eskiden e, üretmeyen gelenekler. Böyle olunca geleneksel olanın... ...dışında duruyor biraz şeyler... E, ...sivil toplum örgütleri. Gelenekselin dışında duran uluslararasılaşmacı... ...daha dışı açık e, yapılarda... E, ...muhafazakar... E, ...siyasetin ya da muhafazakar devletlerin... ...muhafazakar bürokrasinin... ...hedefi haline geliyorlar. E, evet daha çok iletişime ihtiyaç var. Hem yaptıklarının dünyaya ya da insana ya da bir ulusa zararlı olmadığını göstermek açısından iletişime ihtiyaç var. Hem de bu yalnızlığı kırmak açısından iletişime ihtiyaç var. Şimdi ben başka bir soru soracağım ama. Bunlar üzerine konuşabiliriz. Daha da konuşacağız. Programlar devam ediyor. Böyle örnekleri alacağız. Konuşacağız. Peki Sayın Hemzemin yapımcıları. Eyvah. Program neydi? Hazırlayan ve sunanlar. Neyi yapamadınız? 101 programda. Yaptıklarınızı anlatmayın bize, yapamadıklarınızı anlatın bakalım. ...belki daha çok canlı yayın yapmayı isteyebilirdik. Daha çok e, yerde Daha ne yapacağız? 7, Ama... En fazla beş tane bant kayıt <gülüyor> yaptık yani. Bak kendin bile şeydir, öz eleştirinizi verin Sayın Kösemen. <gülüyor> e, sadece canlı yayından kastım şöyle. E, COP21 e, iklim zirvesinden bildirmiştik. Ama e, daha fazla etkinlikten orada bulunarak canlı bildirmeyi belki gelecek dönemlerde... ...ikimizin de zamanlarını ayarlamak mümkün olursa yapmayı başarabiliriz. Bak burada şöyle bir çağrı yapabiliriz. Canlı yayın değil belki çünkü... ...canlı yayında olabilir elbette de... ...bizim programımızın saati sabit... ...her salı 16.30'da programdayız... ...dolayısıyla her yayın yapılacak... ...yerin 16.30'da uygun olması gibi... ...bir olasılık yok ama... ...bazı kayıtları... ...gönüllü muhabirlerimizin aracılığıyla... ...bize gönderirlerse... ...veğer tabi gönüllü muhabir lafını da ilk kez ortaya attım... ...yani şu anda... hayırlı olsun. ...hani damla... Gözleri patlayarak bakmadığına göre bir sorun yok demektir bunun <gülüyor> üzerinde. Ama bize muhabirlik yapmak isteyen, e, sosyal fayda meseleleriyle ilgili üç satır haber vermek isteyen insanlar bulundukları yerden e, bir şeyler gönderirlerse yayınlamaya çalışırız. Radyonun teknik olanakları izin verdiği sürece, ses kayıtlarının kalitesi vesaire izin verdiği sürece. Ama bunu böyle yapmakla kalmayacağız büyük olasılıkla. Çünkü ben yapamadıklarımızın arasında bunları da sayacağım. E, bunu yapalım, bunu buna çağrıyı yapmış olalım. Ama bunu biraz daha işte kurallara bağlı ne bileyim nasıl e, bir kayıt yapılacak vesaire gibi bir takım şeyleri de içerecek şekilde yapalım bize yazarlarsa. Hatta bunu e, bir proje haline getirip Hemzemin'in Facebook hesabından paylaşarak da daha fazla tabana yayılmasını sağlamamız mümkün. E, e, daha ben çok neler yapamadığımızı pardon e, neler yapamadığımıza dair bir şeyler söyleyecektim yani soru sordular şimdi şey yapmayayım cevapsız bırakmayayım diye. Kendi sorup kendi cevap veren <gülüyor> program sunucusu. Ee, evet yani yerinden yayın yapmakta veya yerinde bulunan insanların programa yansımasını e, oluşturmakta e, hemen hemen birkaç örnek dışında bir şey yapmadık. Ee, bizim orada olmamız gerekmiyor bunu yapmak için. Hakikaten oraya gittiğinde şu ses kaydını yap diyeceğimiz çok fazla insan var. Az önce bunun çağrısını yaptık. O çok fazla insanın varlığına inanıyorum ama inşallah mailleri göreceğiz yani. O kadar fazlalar mıdır? Bunda çok iyi değildik. E, bültenler meselesi e, yani haber verme meselesini bir e, standarda kavuşturamadık, kavuşturmadık böyle bir hedef de koymadık doğrusu. E, ama şunu yaptık ortalama ayda bir olarak dünyada neler oluyorum bir şeyini çıkartmaya çalıştık bir listesini çıkartmaya çalıştık. E, sanırım bununla ilgili daha böyle bir sosyal fayda haber bülteni gibi. ...hem zeminin de içinde belki bir köşe olarak yer alacak... ...ya da ayda bir tekrarlanacak bir şey yapmaya ihtiyaç olacak. E, program formatı... ...bir radyo programı formatı bu sonuç itibariyle ama... E, ...bunun görüntülü versiyonları... E, ...destek mecralarda kullanılabilir. Yani YouTube'da kullanılabilir. Başka video e, kullanılabilecek yerlerde kullanılabilir. E, Facebook'ta da kullanılabilir. Twitter'dan da paylaşılabilir. E, bu konuda e, bir şey yapmadık bugüne kadar. Yapmayı hedefledik hep. istiyoruz ama... Günün birinde yapacağız diye beklediğimiz şeylerden biri bu. E, ağırladığımız konuklar konusunda e, konuk çeşitliğine çok fazla e, odaklanmadık. Daha çok bizim mesele ettiğimiz konularla ilgili konukları ağırlamaya çalıştık. Kendi meselelerini bize anlatmak veya radyodan anlatmak isteyen konuklarla e, çok buluşmadık. Bunun nedeni e, bu doğaldı ve doğruydu bizim bulunduğumuz duruma göre. Bunun nedeni işte bu 101 programı yapmadan oralara gelinmiyor gerçekten. Tamam. Yani bir 80 100 yaptıktan sonra külliyat anca oluşmaya başladı. Bu arada hemen araya gireyim. Aslında iki farklı alandan bahsediyoruz. Biraz da Hemzemin'in geleceğine dönük neler planladığımızı dinleyicilerimizle paylaşıyoruz şu anda. Birincisi kampanyalarla ilgili konuşurken hep söylediğimiz çok katmanlı iletişim meselesinin aslında başka tür bir yansıması. Hemzeminde bir teorik birikim oluşturduk. O birikimi daha katmanlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmaya söz veriyoruz an itibariyle. Bir kısmı bültenlerle olacak. Bir kısmı zaten konferansla farklı bir açıdan ele alınıyor. Başka mecralar kullanarak yayınları çoğaltabildiğimiz bir versiyondan bahsediyoruz. Bir de tabii aslında çok uzun zamandır projemiz olan ama henüz elimiz deyip yapamadığımız burada oluşturulan teorik birikimi kitaplarla anlatabildiğimiz bir hemzemin kütüphanesini ...kurabilmek ve e, bu yayınları ...hazırlayabilmek olacak. Diğeri ise ...yayılma ve tabana yayılma projesi. <gülüyor> Sayın Kösemen oradan devam edin lütfen. Ya aslında e, ...bizim yaptığımız programlarda e, ...üzerine konuştuğumuz kampanyaları e, ...eş zamanlı olarak Twitter'dan paylaşıyoruz. Böylece dinleyicilerimiz ...izleyebiliyor bunları ama e, ...dinleyici ...ve izleyici e, kimliğini ...aynı anda kullanabilecekleri e, ...bir format yok henüz ...radyoda. Belki bunu giderebilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Üzerinde konuştuğumuz şeyleri bir dosya gibi o hafta içinde koyup konuştuğumuz meseleleri de tekst olarak altına yerleştirmek. Yani bir tür haber vermek gibi ama daha çok haber değil de haber notları gibi bunu vermek. Böylece hem dinleyen kişinin elinin altında tekrar bulabileceği ve tekrar... ...şey yapabileceği, görebileceği ya da başkasına gönderebileceği bir döküman oluşmaya başlayacak. Hem de dinlememiş olan insanlar da buna, bu saatte uygun olmayan insanlar da bunu daha sonra görebiliyor olacak. Bunun yapılmaya ihtiyacı var hakikaten. Yani radyo programının canlanması için de ihtiyacı var. Bir de tabii hani şu anda öyle bir şey olmadığı için, ortam olmadığı için söyleyemiyorum ama hani bir de televizyon programı olsun. <gülüyor> kadar ne kadar güzel olur. Rolf Bey bilgileriniz için <gülüyor> öyle bir televizyon ederim. yok yani. Teşekkür bir açık var. radyo televizyon kurarsa orada yap yaparız herhalde. Peki, hemzemin'in geleceğiyle ilgili hayallerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bilgi.hemzemin.org adresinden hemzemin radyoya da ulaşabilirsiniz. Buraya önerilerinizi yazabilirsiniz. Ee, biz de okuyabiliriz. Hemzemini hep birlikte geliştirebiliriz ama bir müzik karası verelim. E, 101 programdır aynı zamanda sosyal fayda için yapılmış belli amaçlar belli bağış kampanyaları belli sivil toplum kuruluşları için yapılmış şarkılar çaldık. Bunlardan birini daha çalalım. E, benim çok sevdiğim bir sanatçıdan Enil gelecek ama sadece Enil Alex değil daha önceden açıkladığımız super band yani bir amaç için bir araya gelmiş çok ünlüleri bir araya getiren muhteşem bando diyebiliriz buna e, bir super band bu yine içinde Madonna da var Beyoncé de var. E, ee, epey önemli, ünlü isimler var. Hep birlikte Singer adlı şarkıyı söyleyecekler HIV AIDS ee, için yapılan bir sağlık kampanyası üzerine hazırlandı. Hatta bu şarkının başında da canlı yapılmış bir e, konser kaydını dinliyoruz. Nelson Mandela konuşuyor. You can help break the silence talk about hiv and aids let us use the universal language of music to sing out our message around the world 94.9 Açık Radyo'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikte hem zeminin 101. Programında idrak etmektesiniz sayın dinleyiciler. Yayın masamızda ise Feryal Kabil var bizimle birlikte. 101 programın çoğunda Feryal bizle beraberdi zaten. Buradan Feryal'i ayrıca öpüyoruz. Evet sürekli canlı yayın yapıyoruz. Bak çok canlı yayın yaptığımız için sürekli bizimle beraber. <gülüyor> yani altını çiziyorum. 97 canlı yayın yapmışız bu arada. Pardon 93 yanlış söyledim. 101 de epey bir <gülüyor> rakam zaten bunların üç tane şey iki tanesinde konferanstaydık o yüzden canlı yayın çok mümkün değildi ee, bir tanesinde ben Paris'teydim derken işte Hasan nasıl Sen hastalık, Paris'teyken hastalık ben oluyor. burada canlı yayın yaptım seni Doğru. telefonla bağladık. <gülüyor> Hemzemin'in geleceğinde neler var diye konuşuyorduk programın geleceği üzerine konuşurken biraz önce Rauf'un da bahsettiği daha fazla insanla temas etme daha çok yayılma çoğalma isteğimizi arzumuzu belirttik bu programın başlığını hazırlarken de anlata anlata çoğaldık demiştik zira Hemzemin programda ...daha önceden bile bir temasımız olmayan konferansta da insanlarla tanıştık... ...yeni birikimleri öğrenmiş olduk... ...kendi deneyimlerimizi karşılaştırma e, imkanı bulduk... ...o yüzden bundan sonra da hemzemini daha çok sese... ...daha çok deneyime, daha çok e, bilgiye açabilmeyi istiyoruz... E, ...hemzemin <gülüyor> konferansın konuşmacılarından başlayarak... ...daha çok konuk alacağız önümüzdeki dönemde görünen o ki... Evet daha çok konuk alacağız... ...daha fazla e, habere yer vereceğiz... Ve bu haberleri ve üzerinde konuştuğumuz konuları da geleneksel mecralardan artık radyo dışı mecraya geleneksel diyorum da yani sosyal medyayı kastediyorum aslında. Radyo dışı mecralardan da daha fazla yayınlayacağız. Yayından kastım da şey değil bunu alıp bir kopyasını koymak değil de buradaki konuşmayı da özetleyen bir metin eşliğinde bunu koymak hemzeminde daha fazla bilgiye değer vereceğimizi söylemiştik elbette ki bizim araştırmalarımız devam edecek sizinle tüm dünyadan hem sosyal fayda alanını ilgilendiren bilgileri hem de yeni kampanyaları paylaşmaya devam edeceğiz ancak bu arada eğer ki hemzeminde paylaşabileceğiniz bir bilgi bir kampanya bir etkinlik olduğunu düşünüyorsanız bilgi.hemzemin.org adresine yazın diyoruz facebook'tan hemzeminin hesabını e, takip ederseniz hemzemin konferansının hesabını oradan da Canlı yayınlar için ne türden bir beklentimiz olabilir, ee, ya da yazılan haberlerde ne türden bir beklentimiz olabilir üzerine bir şablon yayınlayarak sizleri daha iyi yönlendirmeye çalışacağız. Evet, Facebook'taki sayfamızın başlığı Facebook e, Hemzemin Platform. Hemzemin Platform. Evet. evet yani Hemzemin diye yazdığınızda Hemzemin Platform olarak da konferans olarak da çıkacaktır zaten Facebook'un arama motorunda. E, bugüne kadar e, yapmış olduğumuz programların hepsi. ...aslında e, dünyada var olan ve Türkiye'de var olan örnekleri, iyi örnekleri ve kötü örnekleri anlatmak üzerine kuruluydu. Bence bu programın avantajlarından biri. Sadece şunlar oldu demiyoruz, kritik ediyoruz. Daha iyi bir iletişim nasıl yapılır bunun üzerine bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Söyleyenlerin sözlerini taşıyoruz buraya. E, dünyadaki örneklerde de özellikle buna dikkat ediyoruz. E, ama... Bizim de içinde bulunduğumuz uluslararası bir network var ve sosyal fayda iletişimi üzerine çalışıyor. Yani bizim derken işte benim Damla'nın ve bizim yönettiğimiz şirketin işbirliği içinde olduğu bir network bu. Bu networkten de daha fazla yararlanabiliriz önümüzdeki günlerde diye düşünüyoruz. Epeyce faydalandık tabii hani Paris'teki toplantıyı doğrudan izlerken orada yarattığımız ortak platformda yapmıştık bunu mesela. Yine aynı şekilde konfer ilk konferansta konuşmacıların ağırlığı o network'ten değil. Şey, ikinci ve üçüncü konferansta da yine o network'ün bize sağladığı bir takım avantajlarla konuşmacılar seçtik. Ama gidişat o ki, e, bunu biraz daha fazla yapabilecek olanaklar doğdu artık öyle gözüküyor. E, ve oradan devam edeceğiz bundan sonra. Yani daha çok dünya örneği ama yerinden dünya örneği anlatan insanlar aracılığıyla gibi bir durum var. Çok da şimdi böyle söyleyince Uluslararası Haber Ajansı gibi oldu ama... <gülüyor> Evet, bir mihenk taşı olarak 101. programımızın burada sonuna gelmiş olduk. Bu programda hem geçmişe dönük bir ne yaptık, ne yapamadık üzerine konuştuk... ...hem de geleceğe dönük bir takım vaatlerde bulunduk. Sevgili dinleyicilerimiz bu vaatleri ne kadarını yerine getirdik? izlemekte takip etmekte serbestsiniz. E, hesap sormakta da doğal olarak serbestsiniz diyoruz. E, hem 101 programdır bizle beraber olan Açık Radyo ekibine... ...hem de e, bu programda bizleri destekleyen... E, şirketimizdeki ekibimize, arkadaşlarımıza ve uluslararası network'ümüze hem de birbirimize ve dinleyicilerimize teşekkür ederim isterim. Bu mihenk dışında. E, teşekkürler. Tam da bu e, ilginç bir dönem Açık Radyo'nun e, 24. yayın dönemine girdiği bir e, şeydeyiz, evredeyiz. Biz de 101'i öyle yapıyoruz. Aslında iyi, iyi bir başlangıç olsun diyelim. Hem bu döneme hem bizim 102. programımıza. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.